Euzubillah mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. rahim ül Kusuf, Güneş ve Ay tutulması kitabı. Bir, Güneş tutulması sırasında namaz kılmak babı. Ebu Bekre, Nufey ibnu Haris radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık derken Güneş tutuldu.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 Bana Ebu Selem'e İbni Abdurrahman İbni Af Ez Zuhriyü Abdullah İbni Amr'dan haber verdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulduğu zaman innes salate camiatun namaz toplayıcıdır diye nida edildi demiştir. 4. Güneş tutulmasında imamın hutbe yapması babı. Ayşe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 Ve Kesir İbn Abbas tahdis ediyordu. Ki baba ile bir kardeşi Abdullah İbni Abbas güneşin tutulduğu gün hadisini Urve'nin Ayşe'den rivayet ettiği hadis gibi tahdis ederdi. Zuhri dedi ki ben Urve'ye senin kardeşin Abdullah İbn Zubeyir Medine'de güneş tutulduğu gün adette ve heyette sabah namazı gibi kıldı. iki rekat üzerine ziyade etmedi dedim. Urve evet öyle yaptı çünkü o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 da peygamberin zevcesi Ayşe'den tahsis etti ki bir Yahudi kadın atiye istemek üzere Ayşe'ye gelmiş de ona Allah kabir azabından korusun diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu anh Resulullah'a insanlar kabirlerinde azap edilirler mi diye sormuş. Resulullah da ondan yani kabir azabından Allah'a sığınırım demiştir. Ayşe dedi ki sonra Resulullah oğlu İbrahim'in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 Onlardan birine bütün ömrü boyu yahut bütün zaman iyilik etsin de sonra senden hoşlanmadığı ufacık bir şey görse senden hiçbir iyilik ve hayır görmedim ki der buyurdu. 10. Güneş tutulmasında kadınların erkeklerle beraber namaz kılmaları babı. Esma bintu Ebi Bekir radıyallahu an şöyle demiştir. Güneş tutulduğu vakitte ben peygamberin zevcesi Ayşe'nin yanına geldim.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 Okuyucunun secde etmesine tabi olarak secde eden kimse babı. İbni Mesud da henüz çocuk olduğu halde huzurunda secde ayeti okuyan temim İbni hazleme hadi secdeye sen başla çünkü bu secdede imanımız, imamımız sensin demiştir. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde secde ayeti bulunan sureyi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 ve Selman Farisi biz bunu dinlemek maksadıyla gitmedik. Bina'na le secde etmeyiz demiştir. Ve Osman İbni Affan secde etmek ancak secde ayetini dinlemekte olana yani dinlemeyi kastedip ona kulak tutan kimseye lazım gelir demiştir. Ve İbni Şah ez-Zuhri de şöyle demiştir. İnsan ancak temiz olması halinde secdedir. Eğer sen hazarda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 Zulhicce ayının dördüncü günü sabah geldiler. Peygamber yanlarında kurbanlık hayvanını getirenlerin müstesna tutup diğerlerine haçlarını umreye çevirmelerini emir buyurdu. Ata İbni Ebi Rebah bu hadisi Cabir İbni Abdullah'tan rivayet etmekle Ebul Ali'ye mutabat etmiştir. Dört, dördüncü bab.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 Bineğinden inip kıbleye yönelirdi diye tahtis etti. 10. Eşek üzerinde nafile namazı kılınması babı. Bize Enes İbn-i Sirin tahtis edip şöyle dedi. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh Şam'dan döndüğü vakit karşılamaya çıktı. Ona Aynatul Temir'de kavuştuk. Gördüm ki yüzü eliyle işaret edik.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 i̇bn Sirin'den, o da Enes i̇bn Malik'ten, o da peygamberden olmak üzere rivayet etmiştir. 11. Seferde farz namazların ardında ve önünde nafile kılmayan kimse babı. Hafs i̇bn Hasım tahtis edip şöyle dedi. i̇bn Ömer radiyallahu anh sefere çıktı da şöyle dedi. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ettim.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 Peygamberin Mekke Fetki günü kendi evinde yıkandığını, akabinde 8 rekat namaz kıldığını zikretmiş ve peygamberin bulamazdan daha hafif bir namaz kıldığını görmedim. Şu kadarı var ki Resulullah rükü ve suçudu tamamlıyordu demiştir. Ve Leis İbni Sa'd da de şöyle demiştir. Bana Yunus İbni yazit El Eyl'i İbni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 Bize İshak İbni Mansur Tahdis edip şöyle dedi Bize Rahvi İbn Ubade Haber verip şöyle dedi Bize Hüseyin el Muallim Abdullah İbn Buray'dan O da İmran İbni Hüseyin'den Radiyallahu anh haber verdi ki İmran Allah'ın Peygamberine sormuştur Ve yine bize İshak Haber verip şöyle dedi bize Abdus Samet haber verip şöyle dedi Ben Babam Abdülvaris İbni Said'den işittim. Şöyle dedi bize El Husayn ibni İbni den tahdis edip şöyle dedi. Bana İmran İbni Hüseyin'den tahtis etti. Kendisi basurlu idi. Şöyle dedi ben Resulullah'ın Resulullah'a insanın oturarak namaz kılıp kılmayacağını sordum. Resulullah eğer ayakta kılarsa eftaldir.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 buyurdu. Ebi Abdullah el-Bukhari buradaki Naimen lafzına buna göre mutaciyan manasındadır dedi. <gülüyor> 19. Bab Oturarak namaz kılmaya güç yetinemediği zaman yan üstü yatarak kılar.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 o da müminlerin annesi Ayşe'den haber verdi Ayşe gurbeye Allah elçisinin gece namazını yaşı kemale ermesine kadar hiçbir vakit oturarak kıldığını görmediğini ve yaşı ilerleyince de Kur'an'ı oturarak okur olduğunu ta Rukuya varmak isteyince kalkıp 30 ayet yahut 40 ayet kadar okuyup sonra Rukiye var olduğunu haber vermiştir